Su'dan gelen Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan Sudan geleni hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Sudan gelende konumuz yine su olacak. Adından da belli olduğu üzere programımızın e, suyun değmediği bir konu yok zaten. Bunu hep söylüyoruz programımızda. Su yaşamın özü, uygarlıkları ve kentlerimizi şekillendiren de en önemli unsurlardan bir tanesi. Su kent içinde hem mikro klima yaratıyor hem de insanlara sosyal ve ekonomik pek çok sonsuz hatta imkan sunuyor. İlk yerleşimlerde de görüldüğü gibi su aynı zamanda kentin diğer yerleşimlerle ulaşımını, iletişimini sağlıyor. Bu şekilde kentler doğal bir ulaşım ağı içerisinde dünyaya ve yeniliklere açık hale geliyorlar. Kentin dış dünyaya açılan kapısı olarak düşünebiliriz aslında kıyıları biz. E bunlarla ilgili örneklerden konuşacağız. E sadece tabii... Denizleri değil aynı zamanda nehirleri gölleri ve bu su parçalarının şehirleri nasıl Hı. şekillendirdiğini bugün konuşacağız Çok güzel bir konuğum var bugün karşımda <gülüyor> ee, Yüksek Mimar Özlem Ünkap İliş Hoş geldin Özlem. Hoş buldum teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için öncelikle evet. Özlemcim senin açık radyoda ilk programın olacak evet, bu Evet ilk program Ama son olmayacağına eminim ben <gülüyor> Peki şimdi e, şöyle bir şey var <gülüyor> Öncelikle birazcık seni tanısak Hani mimarlığa nasıl ilgi gösterdin de Yüksek mimar oldun çalışıyorsun bu alanda Birazcık Hı -hı. böyle bahseder misin? Tabii e, Aslında mimarlığa ilgim şöyle başladı Biraz e, garip olacak e, Ortaokulda hani normal bir Başarı seviyesinin üstünde bir öğrenciydim. Hı. Ve böyle olunca da çoğu insan da olduğu gibi beni fen lisesine yönlendirdiler. Bu bir klasik. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir klasik evet. Ve fen lisesine gittiğimde de işte sanatla ve sosyal e, bilimlerle en alakalı bölüm olarak karşımda bir tek mimarlık vardı. E, benim sınava girdiğim senelerde. Ve ben de o yüzden mimarlığı seçtim. Ve böylece İstanbul'a geldim 1999 senesinde teknik üniversiteye. E, sorsa da ayrılamadım zaten burada kaldım. <gülüyor> Ee, ama sonrasında mesela bir e, eskiden işte Instagram yerine anı defterleri kullanıyorduk. Hatırlarsın evet. sen de <gülüyor> şeyler. Anı defterlerinde de hep ilkokulda bileyim mimar olacağım diye yazmışım. Aa, yani. o bayağı çekirdekten tesadüf, gelme evet. bir ilgi var yani. Bir yerden bir şey olmuş yani. Evet. Böylece e, çok se sev seviyorum mesleğimi de. Ve bana bayağı yüksek bir e, sanatsal, kültürel, estetik bir vizyon kattığını düşünüyorum. Ve ekolojik bölümünün... bir vizyonda tabii aynı tabii zamanda. Tabii ki, evet. tabii ki yani. Hı. Doğaya en çok müdahale eden yani iyi ve kötü müdahalelerde bulunan meslek gruplarından bir tanesi mimarlık biliyorsun. Evet. Ee, ve tabii ki bilinç seviyesine göre gerçekten çok korkunç işler de çıkabiliyor ortaya Çok iyi hani dünya için yararlı şeyler de çıkabiliyor Hep iyi tarafta olmaya çalışıyorum Hı -hı. Elimden geldiğince işte umarım başarabilirim bunu İlerleyen evet. zamanlarda da ee, Başardığını düşünüyorum ben evet Teşekkür ederim Şimdi tabii İstanbul'da olunca insanın böyle bir hassasiyeti oluyor Binalara ve yerleşme, kentsel yerleşme dair Hı -hı. Şimdi birazcık böyle hani senin de araştırmaların yönü bu bu doğrultuda hep Su nasıl şekillendiriyor? Önce denizlerden mi başlarız? Yani böyle ee, dünyadan ve Türkiye'den örneklerle istersen birazcık başlayalım tamam. konuşmaya. Ee, şimdi herkesten bir en sevdikleri sahil kentini hayal etmesini isteyelim dinleyicilerimizden hmm. ve senden de Ben isterim. de şu anda ediyorum. <gülüyor> Mesela neler hissediyorsun? Bir sahil kenti düşündüğünde işte genelde aklımıza tatil, denize girmek, işte güzel bir manzara, güzel bir... E, ...su sesi e, falan gelir. Yani bunlar insanı rahatlatıcı e, hisler, sesler. Hep böyle bir şey gelir. Fakat tabii ilk yerleşimlerden yani insan, insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği zamanlarda bu böyle değildi. Buraya gelmemiz bayağı bir zaman aldı. <gülüyor> i̇lk zamanlarda asıl örneğin denizden başlarsak denizlerde e, yerleşik hayata geçmenin, deniz kıyısına yerleşik hayata geçmenin e, en önemli sebeplerinden biri savunma unsuruydu. ...ve de ulaşım unsuruydu. Bu ikisi üzerinde e, şekillenmişti. Bunun yanında nehirler üzerinden konuşursak... ...nehirlerde de önemli olan, e, en önemli olan e, unsur... ...nehrin tabii ki içme suyu olarak kullanabilmesi... Hı -hı. ...ve ilerleyen zamanlarda endüstri için güç kaynağı idi. Tabii bunda da yine taşımacılık ve ulaşım için çok avantajlı bir durum nehir. Hatta belki denize göre taşımacılık da daha da avantajlı bir durum. Hı -hı. Belli bir eğim falandı. var, akıntıyla Hı -hı. gidiyor tabii. Kullanabileceğiniz için... Ee, bunlar gibi işte ilk zamanlardan bu turistik zamanlara gelinceye kadar e, kıyılar birçok şeyle birçok şekilde şekillendiler. Mesela savaşlar gördüler, işte kentlere surlar inşa edildi. Sonrasında endüstri, endüstri devrimi geldi, işte bu zamanlara yaklaştık, tersaneler yapıldı, ambarlar yapıldı, ee, yine bir şekilde değişti, farklılaştı ve e, gel zaman git zaman günümüze kadar ulaştı, ticaret ve ulaşım için ve turizm için kullanılmaya başladı. Aslında bu bahsettiğimiz e, değişiklikler tabii ki dünyanın yaşına bakınca çok küçük bir zaman. Yani hı hı. hani son, son yıll yıllarından bahsediyoruz bunu sadece. E, ve Avrupa kentlerinde genelde yani Türkiye'de çok fazla örneği yok ama eski zamanlardan bu zamanlara kadarki alanları çok güzel bir dönüştürülüp e, kullanımını görüyoruz. Örneğin işte Hollanda'da. Ee, ...İngiltere'de, İspanya'da... E, ...çok güzel örneklerini görüyoruz... ...sen de Hı -hı. İspanya'da yaşadın... ...biliyorsun... Evet, ...sen de yaşadın, ben de yaşadım... Evet. ...Poblenu diye bir yer var mesela... orada e, ...oradaki eski ambarlar... ...işte büyük hangarlar... ...şimdi artık konser salonları... ...ve gençlerin sosyal e, hayatlarının... ...bir parçası olan... Birleşme, e, ...buluşma alanları olarak kullanılıyor... Hı -hı. Ve bu, e, bu dönüşüm tabii ki çok güzel, çok faydalı. Çünkü hani bunları yıkmak ve tekrar yapmak değil, kültürel mirasın da devamlılığını sağlıyor. Evet, başka fonksiyonları oluyor yani zaman tabii. içerisinde aynı fonksiyonda o binanın e, ısrar edilmiyor ama günümüzde nasıl kullanabiliriz bunları diye. İşlevsiz hale gelen Hı. binaları e, günümüz koşullarında işlevli hale getiriyoruz. Ee, tabii bu biraz daha planlı büyüyen şehirlerde, ülkelerde çok daha düzgün sonuçlar veriyor. İstanbul'dan çok farklı yani. Ee, evet, biraz. <gülüyor> İstanbul pek planlı büyümüş bir şehir değil. Ee, ama bizde de güzel örnekleri var. Mesela İstanbul modern bir antrepodan <gülüyor> çok pardon antrepodan dönüştürülmüş bir müze hı hı. ve gayet de başarılı bir müze idi. Şimdi yeni halini de merak ediyoruz. Hani Galata Port açıldığı evet. zaman tekrar göreceğiz. ...bundan başka... ...Bilginin Silah Tarağı... Onu diyecektim. Evet, tamam. evet. O güzel. Çok başarılı bir örnek. Çok çok güzel gerçekten. E, enerji Müzesi. Eski bir elektrik santralinden dönüştürülmüş o da. E, bunun gibi çok güzel örnekler de var. <gülüyor> evet. Şey o... Yine o hizada Sabancı'nın mıydı bir müzesi vardı hani? E, Rami koç un... Rami Koç evet. pardon <gülüyor> ya. Tam tersi. Tam tersi diyorum. <gülüyor> evet, diğer yani diğer zengin. Zaten şey diğer zengin... <gülüyor> Türkiye için tabii konuşacak olursak. Şimdi o hat üzerinde gerçekten de bayağı bir restorasyon oldu. <gülüyor> ee, aynı zamanda rekreasyon alanları da yapılan hani yürüyüş yerleri hatta bazıları devam ediyor. Bu Karaköy civarında falan. Tabii devam Hı -hı. ediyor. Haliç'te de tabii çok yükselen değer oldu son yıllara bakarsak. Ee, i̇şte şu anda devam ediyor inşaatlar. Galata Port devam ediyor. İşte oradaki iskeleler devam ediyor Kabataş'taki. Ee, sürekli Boğaz'da bir e, devingen bir yapısı da var evet. İnşaatlar devam ediyor Sürekli şekil değiştiriyor Başka başka şeylerle karşımıza çıkabiliyor İstanbul Boğazı gerçekten Evet ama sadece beton dökülüyor Daha çok yani onları ee... görürüz Betonla su doldurulmuş oluyor o Biraz da ondan bahsetsek Yani şimdi tabii Ne düşünüyorsun bununla ilgili Ben bütün meslektaşlarımla gurur duymuyorum <gülüyor> <gülüyor> Maalesef keşke duyabilseydim Bu çok güzel olurdu gerçekten ama Duymuyorum ee, işte biraz bizim ülkemizde mimarlık pratiğinin e, uygulanması çok e, nasıl söyleyeyim kişilere çok bağımlı hale geldi ve e, yani bunun önünü bir türlü alamıyoruz çünkü e, bizim böyle örgütlü ve sosyal bir yapımız yok hani insanlara bizim gibi düşünen insanların bir yönlendirici etkisi maalesef şu aralar yok en azından hmm. bu yıllarda yok e, ama yine de tabii ki vazgeçmiyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Evet elbette çünkü tamam yani bir takım insanların ağzından çıkan sözlere bağlı olabilir ama yine de bizim bir sistem içerisinde bütünlükçü bir sistem içerisinde hani şehirde attığımız her adımı yaptığımız her şeyi ona göre planlamamız o plana büyük plana göre e, davranmamız gerekiyor yoksa evet, hani tabii. işte tam dediğin gibi hani planlı şehirler dedin Barcelona mesela bütün. Hı hı hı. E, ...diagonal yerler haricinde... hani Grid kün... plan. Ha, plan, plan mı deniyor ona? İşte birbirine paralel sokaklar vardır. Burada böyle adeta mantar gibi... Hani ...hücre üzerine hücre eklenmiş falan... ...böyle organik bir şekilde... evet Evet tabii aslında şey, şey. organik çok doğru bir e, tanımı oldu bunun için. Çünkü... Ama olumlu diye söylemeyelim bunu tabii. Yok tamam, ama olumlu bu değil böyle ya. gelişi böyle yani maalesef... <gülüyor> evet, ...bizim evet, elimizde ha. olan bu çünkü... E, ...Osman'dan beri hatta... <gülüyor> çok pardon biraz hastayım sesim Aha, için kusura bakmayın. Yok hiç bakmayayım. önemli değil biraz su da içebilirsin <gülüyor> evet, bu arada. Evet teşekkür ederim. <gülüyor> ee, İstanbul'un yerleşimi şöyle bu gridel plan tabii ki çok planlı şehirlerde işe yarayan bir bölüm ama İstanbul'da böyle yerler işte biraz kurtuluşta var. Hmm. Biraz Haydarpaşa'nın arka tarafında Yel Devirmeni taraflarında var böyle küçük küçük alanlarda uygulamaları var fakat daha çok yerleşim e, küçük köylerden çevreye doğru büyüdüğü için. Nasıl, bu ne demek? İşte ne bileyim mesela Ortak Ortaköy var. Ortaköy'ün bir tane camisi var. E, hamamı var. Küçük etrafında evleri var. İşte ondan biraz daha ileri gidiyorsunuz. Beşiktaş'ta da durum böyle. Tabii ki bu kadar global hale gelmeden, İstanbul bir metropol haline gelmeden önce küçük küçük alanlardan ve yay ulaşımına dayalı Hı. genelde bir büyüme olduğu için e, böyle bir plansız görünen küçük küçük parçaların bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir puzzle halinde büyümüş İstanbul. Evet. Ve e, hiçbir dönemde böyle bir Planlı büyüme yaşayamadığımız için maalesef e, sürekli yanlışın üzerine yanlışlarla şimdi boş yama boş, üstüne yama gibi yamalı bohça Aynen yani. öyle yani şimdiki sokak istiklal caddesini düşünün. Düşünmek istemiyorum artık az önce <gülüyor> yanından geçtim. Lazım <gülüyor> Gerçekten de yanlış üstüne yanlışlarla bir sonuca gelindi. Hani nasıl düzeltilir bundan sonra çok bilmiyorum biraz şehir filancılarına da sormak lazım. Evet, ama sen bir mimar olarak yani aslında hepimizin bir fikri var. ya yani Yapılan tabii. yanlışlara kadar bariz ki tabii, öyle. öyle çok da uzman olmak gerekmiyor Gerekimi, yani ufak tefek yorumlarda bulunmak için. Özlem istersen bir şarkıyla ara verelim sonra devam edelim. Tamam harika çok olur. Çok kısa gibi geldi sana ama <gülüyor> hızla geçti su gibi aktı programımız. Gerçekten. Şimdi Özlem'in de e, parçası oldu. Ruhisu Su Dostlar Korosu'ndan dinleyeceğiz. Leyli Myar. Su gibi alkış sesleri, çok güzel. <gülüyor> bu ee, hangi konser olduğundan da e, kısaca bahsedeyim istersen. Çok bu, iyi olur zaman. E, Ruhi Su'nun Ölüm Yıldönümü 20 Eylül. Biz her sene e, bu Ölüm Yıldönümü'de bir anma konseri düzenliyoruz. E, bu konserde geçtiğimiz Eylül'den, 22 Eylül'de. Onun takip eden cumartesi günü yaptığımız bir konserde. Şefimiz de burada Sayın Emin İngüz. Aynı çok zamanda güzel. sanat danışmanımız. E, Harika. Böyle. Çok güzel şimdi suyla ilgili parça koyalım diye düşünürken ruhi su tabii ki de yani adının içinde de su geçen ve şark bu şarkının içinde de zaten geçiyor. Var evet çaya baktım selleşti diyoruz. <gülüyor> Aman seller olmasın diyoruz biz de. Çok iyi oldu Özlem bu şarkı gerçekten. Peki şimdi biz e, e, yani... Sadece istersen evet. şeyden bahsedelim. Şimdi e, hangi doğa formları nasıl şehirler oluşumuna etkiliyor diye evet, bahsedelim. Evet, çok güzel olur. E, mesela İstanbul'dan başlamışken Boğaz ve Deniz'den devam edebiliriz. Hı hı. E, i̇şte biliyorsunuz bizim ülkemizde Boğaz şehirleri İstanbul ve Çanakkale. E, ve limanlarda tabii her tarafında liman var. Yani İzmir var, Sinop var, Antalya var. E, her tarafımız deniz. Bu konuda evet. çok şanslıyız. E, İstanbul Boğazı'nı şöyle bir özelliği var. Ee, aslında birçok yapı çeşidini ve birçok kent ve doğa deniz ilişkisini bir arada görebildiğimiz bir laboratuvar gibi adeta. Hı hı. Yani e, mesela işte çok zarif yalılar var suya uzanan. E, çıkmalarıyla, cumbalarıyla suyun üzerinde duran. Onun yanında bir liman var. Limanın yanında bir çok güzel yine harika bir yapı olan Haydarpaşa gibi bir gar var. Yani suyla Denizin hemen kenarında tabii tamamen boğazın coğrafyasından etkilenen bir oluşum. İşte Sirkeci ve ikisi denizle birleşiyorlar. Eskiden trenle sadece ulaşım yapılırken köprüler yokken bu çok e, e, kullanışlı bir durum olduğu için böyle güzel inciler bırakmış bize. Evet. E, yine Biz de onları şirkilenen... ama pek koruyamıyoruz incilerimizi. Evet, maalesef çok koruyamıyoruz. Umarım ilerleyen yıllarda bu değişebilir. E, bunlardan başka köprüler var tabii köprülerle e, ilişki var. Surlar. Ee, ...iskeleler, vapur iskeleleri... ...motor iskeleleri... Ee, ...bazı yerlerde ca caddelerin uzandığını görüyoruz... ...yolların uzandığını görüyoruz... Ee, ...yeşil alanlar, rekreasyon alanları var... Ee, ...denize kıyısı olan saraylarımız var... ...yine hmm. okullar var... ...büyük... Ee, ...restoran ol olarak kullanılmış adalar var... ...denizin ortasında, hmm. kız kulesi var... ...yani gerçekten boğaz çok farklı... Çok hareketli yani dediğimiz. bütün renklerin bir arada olduğu bir boğaz. Evet. Tabii ve sürekli değişiyor işte demin bahsetmiştik kısaca bir Galata Port var mesela şu anda o biraz boğazı değiştirecek en yakın zamanda. Galatasaray Adası var. Aha, evet mi? o var Galatasaray Adası var artık şu anda kapalı olan. <gülüyor> Adalarımız var da ve... var tabii bir de Prens Adaları işte Sedef Adası efendim şey... Yası Ada. Evet, Sen evet, evet, Yası Ada da mesela bulundum demiştin bana. Evet evet bir mimari proje yarışması için davetli yarışmaya katılmıştım bir, bir çalıştığım bir ofisle beraber. O zaman bir görme fırsatım oldu. Ne güzel. Ee, hmm. Evet keşke herkes o halini görebilseydi diyorum. Ama Çünkü şimdi eser yok herhalde değil mi o halinden? O halde bir açık hava müzesi gibiydi gerçekten çok güzel bir adaydı. Ee, Şimdi göreceğiz, bilmiyorum hani en son hali nasıl olacak ama hiçbir yeşillik kalmadığını buradan bile yani daha önceden yeşillik olarak ne vardı o zaman orada ağaçlar falan çok güzel falan. bitkiler vardı evet yani dev kaktüsler gördüm mesela ben orada e, gezmeye gittiğimizde çünkü normalde oraya gitmek de yasaktı hatırlarsın yani Hı -hı. çok nadir e, izinler çıkarıp işte başbakanlıkta hatta Onbaşı Sarayın kenarındaki işte başbakanlıktan bizi tekneyle götürdüler özel Hı, orada evet şeylere. E, ...gerçekten çok e, enteresan bir bitki örtüsü vardı. E, tabii şimdi ne kadar korundu, ne kadar korunmadı... ...hiç bilmiyorum. Göreceğiz evet. hep beraber. Onları. Bir şeffaflık da yok zaten bu konuda. Yok, yok. fotoğraf çekersen anlıyorsun o kadar. Tabii yani evet. şimdi o belgelendi mi belgelenmedi mi... ...onu bile bilmiyoruz. Hani önceki hali ya da bir endemik bir tür vardı da... ...belki de yok oldu. Çünkü orası bir ada yani. Onu evet. hiç bilemeyeceğiz Hı. muhtemelen. Aynı Karadeniz sahil yolunda olduğu gibi. Evet. Böyle bir durum da var. E, ha bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi İstanbul... ...tabii çok fazla nüfusu çok yükselen bir şehir, ee, tarih boyunca da bu böyleydi ve... ...İstanbul'un boğazı var fakat tatlı su kaynakları çok kısıtlı. Yani içme suyu için e, çok eskiden beri Mimar Sinan'ın da yaptığı su kemerleri var. Ve evet. bunlar tabii ki kentin e, işte nasıl diyeyim takıları gibi çok güzel İncileri şeyler. Diyecektim, İncileri diyecektim, sen takı evet. Dedim. Evet. <gülüyor> İncileri de olur. E, ve bu durum hala aynı, tabii ki siz de hatta programda sık sık bahsediyorsunuz. E, Uzaktan bir su getirip işte oradaki nüfusa yetecek kadar su değil ama e, suyla sürekli besleyip nüfus arttırmak yönünde bir balesef plansız geliş e, şey var gelişme var hı hı. E, ve bu, bunun yapıları yine görüyoruz tarihi da sarnıçlar var bu Taksim'de hemen e, bir su var. Ee, hmm. Taksim'e adını veren tabii. Evet. Yani İstanbul'un en tanınmış yerine Adını veren bir su e, maksemi var Taksim. Su terazileri var Teraziler hmm. var ve çoğu insanın terazi olduğunu bile hmm. Anlamadan önden yani arkasından önünden arkasından geçiyor, geçiyorlar evet. Evet. Ee, Yani bunlar tabi hep plansız e, Büyüme olduğu için olan şeyler Yoksa işte demin bahsettik işte Barcelona gibi Roma gibi kentlerde e, Sokakta akan çeşmeden su içebiliyorsunuz Yani hani O kadar güzel temiz ka, tutmuşlar ki Kaynaklarını bizde her yerde bir dere var işte ıhlamur dere var Dere boyu caddesi var falan Fakat dereden artık eser yok Çünkü o tatlıs kaynağı kurumuş Kullanım e, Abi, Üzerine şey cadde için. yapıyorlar bazen yani. cadde Mesela yapılmış. dolap dere caddesi Aslında Hepsi orada bir dere var Şimdi mesela ne zaman yağmur yağsa Oraları seller götürüyor Yani suya evet. şey diyemiyorsun Ben buraya artık yol yaptım sen buradan geçemezsin Böyle bir şey yok <gülüyor> Su akar yok. yolunu bulur <gülüyor> her zaman Aynen öyle Doğaya tabii müdahale e, ettiğimizde böyle şeylerle karşılaşıyoruz. İşte hani mesela geçtiğimiz yıllarda Ayamama Deresi'nin hmm. korkunç bir şekilde taşması bunun bir örneği. E, Karadeniz Sahil Yolu yine bir başka örneği defalarca hmm. yıkılan. E, bunlardan başka hani başarılı oldu diyebileceğimiz cadde postanın doldurulması olayı var. Hani insanlara gerçekten de bir kamusal alan ortaya çıkarmış bir e, dolgu orası. Yeni Kapı ve Maltepe'den de <gülüyor> kısaca bahsedebiliriz. <Evet>. Orada da <gülüyor> yine bu şekilde müdahaleler var. Ama ee, iyi müdahaleler değil oralar. Onlar değil. Çünkü o bu, bunların hani kente entegre olmuş bir meydanlı yapı yok. Yani şöyle zaten Osmanlı'dan beri Türkiye'de ama İstanbul'da bir meydanda buluşma gibi bir şey yok. Gerçekten de bütün sosyal iletişim e, hep şey su kenarlarında. Yani bunlar nasıl örneğin sosyalleşme çekim merkezi olarak camilerin avluları. Hı. Her zaman çeşmede insanlar. olur evet, zaten. Çeşmeler hı. var, mahalle çeşmeleri. Ee, onlardan başka bir de şey var, hamamlar var. Işte. E, yine su. Yine evet. su. Üçü de hı. su çevresinde. Meydan yok, kahvehane yok. Bunlar çok sonradan hani yapılan ve yapıldığı zaman da çok çok entegrasyon kolay olmayan şeyler. Hı hı. Evet. O yüzden de işte yeni, yeni kapıya bir meydan diyemiyorum. Çünkü gidip or orada bir kullanma ihtiyacı ya da isteği ...çok fazla çekmiyorum yani bunun gibi. Evet. Çünkü dediğin gibi entegre olmuş Olamıyor, bir şey değil. Bizim evet. hem toplumsal yapımıza uygun değil... ...hem de bence coğrafi olarak da zaten. Yani o denize böyle... ...betonu döküp daha fazla yer kazanmak için böyle... ...uygulamalar yapılması gerçekten çok ürkütücü bir şey. Ürkünün değişikliği diye bir şey var yani. Hiçbir haberleri yok bunu yapanların bilemiyorum. Evet, onlar... Deniz seviyesinde şeyler yapıyorlar yani. Dev yapılar yapıyorlar. Ondan sonra denizin seviyesi sürekli yükseliyor. Ee, ne evet, olacak tabii, yani? Birçok açıdan düşünmek lazım. Bu çok tek yönlü bakış açılarıyla yapılmış şeyler, evet. müdahaleler. Ve hani dünya üzerine müdahale yapıyorsunuz. Ve diğer ülkeler, diğer devletlerle hiçbir fikir saçesini de girmeden bunu yapıyorsunuz. Evet, o da çok doğru diyorsun O da çok önemli bir şey. Yani Tabii, dünyada olup bitenden haberi olmadan bir şeyler yapmak aslında. Hem öyle hem de kısaca bir şey daha hani program çok az vaktimiz evet, kaldı maalesef. Bir, çok az bir şey daha söyleyeyim. E, bu hani denizden boğazdan Bahsettik e, nehir yerleşimlerinden de biraz e, kısaca bahsedelim ülkemiz bu açıdan da çok e, avantajlı bir bölge. İşte Amasya gibi, Avanos gibi, Eskişehir gibi, Edirne, Dalyan falan, onlarca çok güzel nehir ve üzerinde yerleşim var. E, bu nehir yerleşimleri de e, nehir yerleşimleri de insanlar için gerçekten çok bulunmaz nimet bence çünkü nehir her şeyle faydalanabildiğimiz bir şey. işte demin de bahsettik içme suyu olarak e, vesaire. Fakat buna da şöyle bir müdahale yapıyoruz. Biz baraj yapıyoruz, nehirleri evet. baraj yapıyoruz. Veya ısla adı altında betonlaştırıyoruz Betonlaştırıyoruz, yataklarını. yataklarını değiştiriyoruz ki bu da defalarca e, yani sonucunun olumsuz olarak yani, gördüğümüz cana mal olan şeyler. Tabii yani. ki. Biraz ekonomik zararı falan. Tabii e, ve çok güzel iki tane şehrimizi mesela e, bu şekilde kaybettik. Halfeti ve Hasankeyf. Onlardan da bahsetmeden olmaz burada evet. ve nehirler üzerinde. Ee, bunlardan başka da hani göl kenarları ve kanal kenarlarına yerleşimler var Kanal çok fazla ülkemizde olan bir şey değil ee, Göl kenarlarında da işte e, İznik Gölü, Sapanca Gölü, Trabzon'daki Uzun Göl falan bunları düşünebiliriz aklımıza gelen hı hı. Ee, Çok güzel örnekler de var tabii evet, ama evet, tabii. Evet, korkunç örnekler de var Karadeniz'de bir yer vardı hani böyle tamamen şey yapmışlar betonlamışlar falan diye Son zamanlarda çok karşılık. Uz, i̇şte uzun göldür o. Uzun uzun göl, göl, göl yaylası. Önceki Çünkü ve sonraki halini gösteriyor. Çok çok farklı, çok çok farklı. Bir son olarak kapatmadan bir de şeyi söyleyeyim size. Hı. Bu e, göllerle ilgili de şöyle bir müdahale var. Hatay Havalimanından da bahsetmem bitirmeyelim <gülüyor> evet, evet. onu. O da Amik havasının e, eskiden Amik gölü olduğunu biliyoruz ve bu gölün verimli tarım arazisi kullanmak için e, kurutulup tarla haline getirildiğini biliyoruz. Hı. Fakat sonradan ne olduysa bunlar buraya bir hava limanı yapılmasına karar veriliyor. Ve ilk yağışlarda havalimanı tekrar gölün içinde kalıyor biliyorsunuz. Evet. Yani her seferinde ile... oluyor, her sene defalarca oluyor hatta. Evet, evet. Yani haberlere yani doğa yaslıyor. Doğayla ışık artık. atmamak gerektiğini birazcık evet. toparlayarak soruyoruz. saygı ve evin. sevgi yani aslında bu kadar basit. Evet. Mimarlıkta da işte kent planlamacılığında da aynı kafayla gitmek lazım. Kesinlikle. Özlem hemen bitti program. Gerçekten Maalesef hiç yetmedi. Daha çok konuşacak şey vardı. Daha çok konu vardı. <gülüyor> bir dahaki programlara diyoruz. Ayaklarına sağlık, ellerine sağlık, ağzına sağlık. Evet. Ben de çok da... teşekkür ederim. Çok güzel program oldu. Teşekkürler. Evet. Evet. Sudan Gelen'de bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Sudan Gelen Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan.